ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve Nebiyye. Çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz Allah subhanehu ve Taala'nın rahmeti, bereketi mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh Kıymetli hazirun ve muhterem dostlar bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 275. ayeti Celile-i Tayyibesinde kaldık ki evvelinde geçtiğimiz sohbetimizde şunlardan bahsetmiştik iki hususun üzerinde ehemmiyetle durmuştuk geçtiğimiz ders ki neydi hatırlayınız birinci olarak şunu konuştuk bir kişiyi kendi nefsi için arzu ettiğini diğer bir din kardeşi için arzu etmezse iman etmiş olmaz. Bu hadisin üzerinden ve ayetin bizlere vermiş olduğu mesajla birlikte kendimiz için arzu ettiğimizi başka kardeşimiz için de istememiz gerektiğini öğrendik. Ve yine üzerinde durduğumuz ve hususiyetle durduğumuz diğer önemli konu ise infak bahsinde Sevdiğimiz şeylerden infak etmekle alakalıydı. Biliyorsunuz İslam literatüründe bu önemlidir. İnfak etmek ayrı bir şey. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz şeylerden verebilmek ap ayrı bir şey. Ve bunu Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu misafir etmiş ve onun üzerinden kişi nasıl değer verir değer verdiği şey infak edilir. Onun üzerinden öğrenmiştik. Dostlar, bugün ise Bakara 275. ayet-i kerimeden alacağız inşallah. Yalnız 275 ve 279. ayet-i kerimeler, bildiğiniz üzere faizle alakalı ayet-i kerimeler. Onun için inşallah ben mealen okumaya çalışacağım ve ondan sonra da günümüzün yarası olan, hastalığı olan tedaviye muhtaç meselemizin üzerinde, konuşmaya çalışacağız inşallah hurrahmen dostlar mealen Allah azza ve celle bakara suresinin 275. ve sonrasında gelen ayet-i kerimelerde şöyle buyuruyor sallahu billah faiz yiyenler kabirlerinden şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir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 Allah ve Resulü tarafından faizcilere karşı açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tövbe edip vazgeçerseniz sermayeniz sizindir. Ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz. Subhanallah. Evet 275 ve 279. ayet-i kerimeler. Faizle alakalı olduğu için bugünkü inşallah sohbetimizin temelinde bu konu oluşturacak. Şimdi tabi Şöyle başlamak istiyorum eğer müsaade ederseniz sohbetime. Sorsam ve desem ki size dostlar, söyler misiniz bana faizin hükmü nedir? El cevap olarak ne dersiniz? Haram. Bunda hiçbir ihtilaf da söz konusu değil. Faiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın kat'i suhredde meneddi ve bizim iştikal etmemizi nehyettiği hususlardandır. Kesinlikle bununla alakalı bir tolerans, Bununla alakalı şek ve şüphe söz konusu değildir. Ama bugün maalesef ifade ettim ya girizgahta az önce dedim ki bugünün en büyük handikaplarından bir tanesi Müslümanlara sarmış tamamen böyle kaplamış kanserolojik bir hastalık gibi olan faiz nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle haram kılmışken bizim doğal yaşamımızın bir parçası haline gelmiş olabiliyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Özellikle faiz özelinde söylüyorum. Genelde ise Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği haramları kastederek söylüyorum. Nasıl olur da hükmünü bildiğimiz bir mevzuda Allah Azze ve Celle'nin sözüne itibar edilmez. Çıkalım hep birlikte olmaz mı? Elimize bir kağıt alalım bir de kalem. İnenim sokaklara her birimiz farklı caddelere dağılalım dostlar. Önümüze her gelen kimseye Allah için soralım. Diyelim ki kardeşim bana söyler misin? Allah azza ve celle'nin faizle alakalı beyan buyurduğu hüküm nedir? Alacağınız cevap nedir? Kaherek seriyetle haram. İstisna olur mu? Olur. Ama kim olursa olsun sorduğumuz sorunun mukabilinde alacağımız cevap budur. Herkes bilir ki Allah azza ve celle faizi haram kılmıştır. Büyük günahlardandır zina gibi, öyle değil mi içki gibi, kumar gibi. Allah. Allah bizleri muhafaza etsin. Faiz. Ama benim anlamakta zorlandığım husus şurası ve sizlerle paylaşıyorum. Diyorum ki bunun hükmü biliniyor iken, Allah azze ve celle faizle iştikal etmeyi nehyetmişken, sorduk ya az önce indik sokaklara, caddelere, nasıl oluyor da bugün şu yaşadığımız coğrafyada, Toplumda faiz hayatın vazgeçilmez gerçeği oluyor. Yöneticilerin de ifade ettiği gibi. Kaçınılmaz hayatın gerçeği diyor. Başka bir ifadeyle yine. Eğer ki haram olduğunu biliyoruz. Subhanallah nasıl oluyor da faiz bizim bugün yaşamımızın vazgeçilmezlerinden olabiliyor. Bu sorunun cevabını arayalım mı inşallah. Neden sorusunu soralım. Çünkü... Bunun cevabı konumun esasını teşkil edecek. Haram olduğunu bildiğimiz bir mevzu bizim hayatımızda niçin uygulanamıyor? Yani biz faizin haram olduğunu biliyoruz. Daha da ötesi subhanallah sonraki ayette buna hususiyetle değineceğiz. Allah ve Resulü faiz kullanan ve iştikal edenlere savaş açmaya hazırlanmıştır. Bilesiniz diyor ayeti kerime ya. ''Vallahi ve nelhamdülillahi rabbil alemin'' dese kardeşiniz, insa aşağıya otursa, vallahi öğüt olarak yeter bu ayeti kerime. Allahu ve Resulü tabir yerindeyse, kılıcını kınını kuşanmış, savaşmaya çıkıyor. Kiminle? Faiz yiyenlerle. Bunu biliyoruz. Bilmeyenimiz var mı Allah aşkına? Ama biz ne hale geldik ki, bu coğrafyada yaşayanların cebinde, her birisinin cüzdanında 10 tane banka şubesi var. Doğru mu? Dostlar? Dolayısıyla bunun nedenselliği üzerinde durmak lazım. Neden? Biz ama biz haram olduğunu biliyorken niçin onunla iştikal ediyoruz? Cevabı bir şu. Biz haramlara olan hassasiyetimizi kaybettik. Bu gecenin azı. Tefsirul Furkan'ın bu geceki övdü. Biz bugün bunu konuşacağız. Biz haramlara mesafe koyma hassasiyetini kaybettik. Ötesini söyleyeyim mi? Ayet muhteşem beyan etmiş. Diyor ki onlar faizi tıpkı alışveriş gibi görürlerdi diyor. Allah'a yemin olsun ki faiz ticaretle müsavi değildir. Alışverişle müsavi değildir. Allah birini helal, diğerini ise haram kılmıştır. Ve ahallallahu'l bey'a ve harramen riba. Allah helal, neyi helal kılmıştır? Alışverişi, faizle haram kılmıştır. Musavi değildir. Ama üzüldüğüm nokta şurası. Az önce ifade ettim dostlar. Nasıl oluyor da bugün faiz, faizle iştikal etmeyenler abesle karşılanır oluyor. Subhanallah. Katılıyor musunuz bu ifadeye? Garip kalıyor tabir yerindeyse. Faizle iştigal etmemiş insanlar yatsınıyor başka bir ifadeyle. Halbuki tam tersi olması lazımdı. Neden dedik? Cevabını vermiştim. Sohbetimi de onun üzerine kaim edeceğim inşallahürahman. Dedik ki biz maalesef haramlar olan hassasiyetimizi yitirdik. Kaybettik. Bu çok önemli bir konu dostlar. Şimdi tabii İslam yarı yüzüne hakimken Hilafet devletinin eliyle İslam tatbik edilirken aldığımız ve verdiğimiz nefesin adı İslam'dı. Allah azze ve celle'nin haramları haram, helalleri helaldi. Ama hayatımızın merkezinden İslamı söküp alınca aldığımız nefes ve verdiğimiz nefesin adı İslam olmaktan çıktı. Allah subhanahu ve taala'nın helali haram, haramı da helal oldu. Tıpkı bugün olduğu gibi dostlar. Maalesef. İçimiz yanıyor ama anlatıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama önceden öyle değildi. İslam'ın oksijenini teneffüs etmiş dedelerin torunlarıyız biz ama öyle dedelerimiz vardı. Anlatayım. Biz dedim ya az önce sohbetimi bunun üzerine kuracağım. Harama olan hassasiyetimizi kaybettik. Bu gece ben tefsir Furkan'dan ne öğrendim ya? Başınızı Yasta koyduğunuz vakit şu gelsin aklınıza. Harama refleks kazanacağız. Bu refleksi kazanacağız. Allahuazza ve Celle'nin emir ve nehiilerine refleks kazanacağız. Haramsa mesafe koyacağız aramıza. Benden uzak ol diyeceğiz. Allahimiz dedele öyle dedelerin torunlarıyız. Faiz diyorum. Allahu ve Resulüne savaş açmak diyorum. Kılıcını kuşanıp Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a kafa tutmak diyorum. ...haramla iştigal etmek diyorum. Ne diyorsun hocam ya? Ha? Bu faiz. Ya hocam lütfen hangi devirde yaşıyoruz ya? Ama bizim dedelerimiz öyle değil. Daha önce de defa anlattım yine anlatıyorum örnek olarak. Biz öyle dedelerin torunlarıyız ki subhanallah faiz dendiğinde tüyleri ürperirdi. Öyle de olması gerekir. Birisi size bu işten vazgeç kardeşim. Bu Allah Azza ve Celle'nin haramıdır dediğimizde dendiğinde vallahi tüylerimiz ürpermeli. Bu hassasiyeti kaybettik mi? Dostlar kaybettik mi? Vallahi kaybettik. Bankanın gölgesi yere vurduğunda güneş, bankaya binanın gölgesine vurduğunda yere düşen gölgeye Dedelerimiz yaklaştığı vakit Subhanallah burası faizle işletilen bir bankanın gölgesi. Üzerine basıp da benim de üzerime faiz bulaşmasın deyip bir cadde öteden giden dedelerin torunlarıyız biz. Ne oldu Allah aşkına? Subhanallah gölgeye basmıyor ya. Bankanın gölgesine basmadan bir öbür caddeden dolaşayım da diyor bana faizin, haramın, Allah Azze ve Celle'nin nehyettiği şeyin pisliği bana bulaşmasın. Nasıl bir hassasiyet ya. Yahut da insanlar istirahat etsin diye yaptıkları oturma bankları var ya, üzerinde banka reklamı var diye oturmayan dedelerin torunlarıyız. Olur da neslime, çoluğuma, çocuğuma, zürriyetime, bedenime haram götürürüm diye. Bugün diyorsun ki kardeşim Allah bunu aram kıldı diyorsun ki ya bunun diyor alışverişinden farkı yok ki yani ya. Subhanallah. Bunu konuşacağız. Bu hassasiyeti kaybettik dostlar. Allah azze Ve cellenin emir ve yasaklarına hassasiyetimizi yitirdik. Haramlarla aramıza mesafe koymaz olduk. Haramlarla helalleri musavi görür olduk. Siz söyleyin Allah aşkına, Allah azza ve Celle'nin haram dediği helal olur mu? Olmaz. Peki bugün hangi cüretle biz haramla iştigal ediyoruz ya? Hele hele faizle. Subhanallah. Bu hassasiyeti konuşacağız inşallah. Tabi faizin ve haram ve helale olan hassasiyet, bununla alakalı inşallah müstakil bir bab açtım, Birazdan gireceğim ama yeri gelmişken faizin Allah azza ve Celle'nin hükmünün yanında bir de sosyolojik topluma olan olumsuz etkisi var. Bununla alakalı e, rastlamış olduğum birkaç haberde de paylaşıp inşallah devam etmek istiyorum. Subhanallah. Topluma o kadar olumsuz etkisi var ki hikmetinden sual olunur mu Rabbimizin? Alınmaz. Aram demiş. Ve laken halaknal insana ve na'lemu ma tusbisu bi nafsihi ve nahnu aqrabu ilayhi min hablil verid İnsanı biz yarattık diyor Allah. Ne ister, neyi arzular? Fıtri olarak da biz biliriz. Ona şah damarından daha yakınız diyor Allah. Allah haram dediyse haram. Oynama fıtratınla. Müdahale etme. Savaş açma Allah'a ve Resulüne. Yapma. Yaparsan ölümlerin de sayısı artar. Kalımların da sayısı artar. Adana'da faizle kredi çekmiş bir kimse eve geliyor. Bir tartışma başlıyor. Kredi kartı daha doğrusu kredi borcunu ödeyemediğinden dolayı çıkan tartışmada eşini kaç yerinden bıçaklayarak öldürüyor. Bunu uzayda yaşanmıyor abi. Bizim komşularımız yanı başımızda aynı atmosferi Nefes alıp verdiğimiz insanlardan duyuyoruz biz bunları ya. Eşini bıçaklamak ne demek? Sırf bulaşmış olduğu faiz pisliğinden dolayı. Yine bir kardeş, bir arkadaş, bir arkadaşına kredi çekiyor. Vaktinde ödeyemiyorlar. Birbirlerini dövüyorlar, öldürüyorlar. Ölüme kadar gidiyor. Yine bir haber rastlamıştım. Yüklü miktarda kredi borcunu ödeyemediğinde haciz için eve geldiklerine... Bunu kendisine yediremeyip de kendisini asan, intihar eden insanların varlığı var Türkiye'de. Yok mu? Var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İnanın cesaret olsun, ölecek çok insan var. Katılıyor musunuz bu ifademe? Faiz. Sosyolojik boyutu da bu. Ama ben tekrar, hani merkezinde durmak istediğim konuya gelmek istiyorum. Biz bugün neyi öğreneceğiz tefsir-ül Biz bugün, Allah azza ve Celle'nin emir ve yasaklarına özellikle söylüyorum, özellikle de harama hassasiyetimizi kazanacağız. İnşallah. Rabbim bize anlatma ve anlama kabiliyeti versin. Biz kursağımızdan helal geçmesi gerektiğini Resulullah'tan öğrendik. Aleyhissalatu vesselam. Haram dendiği zaman tüylerimizin ürpermesi gerektiğini Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Harama hassasiyeti bize kazandıran Resulullah aleyhissalatü vesselam olmuştur. Her şeyde olduğu gibi. Bir devlet nasıl yönetilir nasıl Resulullah'tan öğrendiysek namaz nasıl kılınır Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiysek harama hassas olmayı da ondan öğrendik elhamdülillah. Bu hassasiyeti kazanalım emi dostlar. İnşallah. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Buhari ve Muslim tahriç etmiş. Sahih bir hadistir ha. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yerde bir hurma görür ki ashabına ashabı da buna şahittir. Açtır mübarek ya. Bir hurmayı yiyecek kadar, yemeye ihtiyaç olduğu kadar açtır. Alır eline hurmayı, yemek ister ama ashabına döner der ki: "Kardeşlerim, bunun var ya şu hurma bir tane ya faizle haramla iştigal edilip de kurulmuş iş plazalarından merkezlerinden arabalardan evlerden bahsetmiyorum. Sadece bir tane hurmadan bahsediyorum. Bir tane diyor ki kardeşler bunun diyor zekat malından sadaka malından düşme ihtimali olmasaydı ben bunu yerdim. Allahu akbar. Hurma ya hurma hurma. Allahu akbar. Hassasiyete bakın ya. Yine Bukhari muslim buna benzer bir rivayeti var. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam ashabına anlatıyor. Bazen diyor eve varıyorum yatacağım yerde hemen yanı başında bir hurma görüyorum. Bazen de diyor oturduğum yerde rastlıyorum o hurmaya. Tam yemek için alıyorum ki. Tekrar bırakıyorum. Niye bırakıyorum ashabım? Biliyor musunuz? Niye ya Resulallah? Diyor ki olur ya diyor bu sadaka malından düşmüştür. Kursağımızdan haram geçmesin. Bir hurmadan bahsediyor. Faizle, haramla böyle ikame edilmiş, kurulmuş, beslenmiş, iş plazalarından, merkezlerinden, evlerden, arabalardan bahsetmiyorum. Bir tane hurmadan bahsediyorum. Rabbim bize bu hassasiyeti ikram etsin. Bu anlayışı bizlere nasip etsin inşallah. Ama biz her şeyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Bunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreneceğiz. Hassasiyetimiz kalmadı. Düşünebiliyor musunuz? Diyoruz ki kardeşler, bırakın öyle bir ihtimal var Resulullah beri dururken, Allah ve Resulüne savaş açtığından haberin var mı diyorum? Diyor ki yemezsen getir ben yerim. Bu iki kulağın bu cümleye yevmul kıyamede şahitlik edecektir. Faiz yeme dediğim kimse bana aynen bunu söylemiştir. Yemiyorsan getir ben yerim kardeşim. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hassasiyeti nerede? Bizim hassasiyetimiz nerede? Harama hassasiyet kazanacağız. Bakınız dostlar. Faizle alakalı hükmü biliyoruz ama sadece ehemmiyetini hatırlatmak adına birkaç tane hadisi paylaşayım. Ondan sonra haramla ilgili bu hassasiyet konusuna temas edeceğim inşallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam ki Muslim'de geçiyor. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah'a bir gün şöyle derken duydum. Müslim tahric etmiştir ha hadisi. Dikkat buyurun. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Faiz yiyene, yedirene, yazana, şahitlik edene benim lanetim olsun dedi Resulullah diyor. Allahu akbar. Bir düşünün ya istirham ediyorum. Bugün tıpkı alışveriş mesafesinde olan faizle ilgili olarak Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi Vesselam lanet etmiştir. Bugün faiz yiyen, faizle iştigal eden, faizle yatan, faizle kalkana Resulullah lanet etmiştir. Kolay mı ya? Çerçeveletip asmak lazım eve. Girerken okumak lazım, bir de çıkarken okumak lazım. Yazana, şahitlik edene, yedirene, yiyene lanetim olsun demiş Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Ne demek Resulullah'ın laneti ya? Bu kadar büyük bir haramdan bahsediyoruz. Özelde faizle. Yine İbn-i Mace tahriyc etmiştir. Muhteşem bir hadisi paylaşayım sizinle. Faizin ne şiddetli bir haram olduğunu anlatabilmek adına İbn-i Mace rahimahullah tahriyc etmiş olduğu bir hadisi şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam buyururlar ki İsra ve Miraç olayını anlatıyor Zişan Efendimiz. Diyor ki İsra ve Miraç'a gittim geldim ya Miraç'la Cebrail'le gezerken bir topluluk gördüm ki çok kalabalıktı. Uzaktan seyrettim. Yanlarına doğru yaklaştım. Yaklaştıkça şunu gördüm. O topluluğun karınları böylece alenen gözüküyordu ki içi yılanla dolu. İğrendiniz değil mi? Dostlar tiksindiniz değil mi? Diyor ki ben gördüm o yılanları. Baktığın zaman uzaktan diyor karnının içerisinde yılanların olduğu belli. Sordum ey Cebrail bu topluluğun karnının da yılanların ne işi var? Dedi ki ey Muhammed onlar faiz yiyenlerdir. Onlar ha bir faiz tükettiler ey Muhammed. Daha ne olacak? Ne? Ha? Haram haram. Hele böylesine şiddetli bir haram. Allah bizi muhafaza etsin. Allah bizden uzak tutsun. Karnımıza yılan doldurulduğunu düşünün subhanallah. Bu denli bir mevzudan bahsediyoruz. Ve özelde dediğim gibi. Özelde faiz genelde ise Allah Azza ve celle'nin haram kıldığı hükümlerle alakalı olarak diyorum ki. Harama hassasiyet... Refleksini kazanacağız. Harama mesafe koymasını bileceğiz. Haram helal müsavi değil vallahi. Allah'ın helalini kimse haram yapamaz. Allah Azza ve Celle'nin haramıyla kimse helal gibi iştikal edemez. Allah'ın Resulü lanet etmiştir. Ötesi yok. Şu köşede bir tane adam çevirsen desen ki faizle iştikal ediyor musun? He der. Ardından desen ki Resulullah sana lanet etti. Hadi oradan der ya. Ama bu kadar önemli bir mevzu. Bu kadar ciddi bir mevzu. Ben de soruyorum diyorum ki hangi cüretle? Allah aşkına siz söyleyin ya. Allah Azza ve Celle'nin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde üzerine lanet okuduğu o kimselerden olma gayreti nedir Allah aşkına? Biz bu cüreti kimden aldık ya? Biz bu cesareti neye borçluyuz söyler misiniz? Allah Azza ve Celle'nin haramını helal yapmak... Ve bunun için cesaretlenmek nedir? Subhanallah. Haramlardan uzak duracağız. Kursağımızdan haram geçtiği zaman vallahi Allah Azza ve Celle'nin rızasını kazanmak çok zor. Doğru mu? Eyvallah. Bakınız. Şimdi esas geldik. Harama hassas olmak dedim ya. Mesafe koymasını bileceğiz. Bugün tefsir-ül Furkan'ın azı bu ha. Başta nefsime vallahi. Harama mesafe koymasını bileceğiz. Haram ve helal musavi değildir. Sen ticareti alışverişi faiz gibi, faizi de alışveriş gibi göremezsin. Harama hassas olacağız. İbn-i radıyallahu an. O anlatıyor. İbn-i ashabıyla diyor ki, Kardeşlere nasihat ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a bir hadis aktarıyor. Diyor ki bir kimse lütfen dikkat buyurun dostlar. Burası çok önemli. Bir kimse on dirheme bir elbise alsa ettiniz mi? Bir kimse on dirheme bir elbise alsa bu on dirhemin birisi haram yolla kazanılmışsa Allah Azza O'calla'nın katında namazı makbul değildir. Bitmedi ha. Bitse diyeceğim ki subhanallah nasıl bir hadis falan diyeceğim de. Bak devam ediyor. Tekrar ediyorum. 10 dirhem elbise alsanız bir dirhemi haramsa Allah Azza O'calla'nın katında namaz makbul değildir. Ellerini kulağına götürür İbni Ömer radıyallahu anh. Sonra kardeşlerine döner der ki kardeşiniz Abdullah eğer ki bu sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıysa Abdullah'ın kulakları sağır olsun. Abdullah'ın kulakları sağır olsun. Eğer bu sözleri Abdullah Resulullah'tan duymadıysa kulakları sağır olsun. Ahmed İbni Hanbel takiric etmiş. Subhanallah. Gördünüz mü hassasiyeti? Harama böyle olunacak. Bu kadar önemli bir mevzu. Bakınız dostlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine başka bir örnek, başka bir rivayet paylaşacağım. Ka'b bin Ucran radıyallahu anha diyor ki ey Ka'b. Subhanallah haramla beslenen beden cennete giremeyecektir. Hadis bu. Müslim takric etmiş ha. Ka'b radıyallahu anh'a diyor ki Ey Ka'b, Ka'b bin Ucura radıyallahu anh'a diyor ki haramla beslenen vücut cennete giremeyecektir. Onun diyor layık olduğu yer cehennem ateşidir. Diyor ki insanlar iki sınıftır Ka'b. Bir, Allah Azze ve Celle'nin helalleriyle iştigal eder. Bir, Cehennemi diyor kendisine haram kılar. Allah bizi öyle olmayı nasip etsin. Arama diyor birileri de diyor Allah'ın haramlarıyla iştigal eder. Kendi eliyle kendisini diyor cehenneme sürükler. Bu iki sınıf insanı diyor unutma. Böyle. Bu minvalde bir şeyler söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Harama hassas olacağız dostlar. Bu hassasiyeti kazanacağız. Haramla aramıza mesafe koyma kabiliyetini geliştireceğiz Rabbim bize kolaylıklar versin sizi ben bir Hayber'e götüreyim he? gidelim inşallah Hayber neyi anlatacağım ben bu örnekle biliyor musunuz harama olan refleksi anlatacağım haramla aramıza mesafe nasıl koyulurmuş sahabeler ridvanullahi aleyhi mecma'in anlatacak Allah onların hepsinden razı olsun hepsi de toptan anlatacak Sadece bir kişiyi misafir etmiyorum bugün. Çoklarca sahabeyi misafir ediyorum. Enes radıyallahu anki ki bu kısmı İbn-i ve Muslim tahric etmiştir. Sonrasındaki ilave ise <gülüyor> özür diliyorum kardeşlerim. Sonrasındaki ilave ise Bukhari ve Muslim'e aittir. Ha. Enes radıyallahu an diyor ki Resulullah aleyhissalatu vesselam ve İslam ordusu olarak diyor Hayber'in kalelerini kuşattık. Kalesini kuşattık diyor ki sabah olduğu vakit diyor kalenin içerisinden diyor Yahudiler düşmanlar diyor ellerinde küreklerle çıktılar ellerinde kürek, küreklerle kapıyı açtıklarında bizi görür görmez de İslam'ın ordusunu görünce Resulullah aleyhissalatü vesselamın ordusunu görünce kaçıştılar dağılmışlar çil yavrusu gibi Enes radıyallahu an diyor ellerinde kürek, küreklerle diyor bizle cenk etmek için kapıdan çıktılar Resulullah aleyhissalatü vesselamın ordusunu görünce diyor hepsi dağıldı. Onlar dağılır dağılmaz. Enes radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini havaya kaldırdı. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Hayber harap olmuştur. Hayber'in işi bitmiştir de diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sonra ise şu muhteşem sözü söylüyor. Biz ordularımızla bir yurda inersek uyarılanların sabahı ne kötüdür. uyarıyı aldılar. Dediler ki teslim. Ama uyarılanlar eğer nasihat ve söz dinlemediyse de onların sabahı ne kötüdür. Hayber harab oldu diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Devamında diyor ki ravi biz diyor muzaffer olunca ehil eşeklerle karşılaştık ehil eşeklerle açtık günlerdir bir şey yememişti ashab. İstirham ediyorum siz de gidin bir Haybere. He? Şöyle 3-5 saniye sahabelerin yerine kendinizi bir koyun. Günlerdir açsınız. Belki kurtulmuş yaprak tanelerinden başka bir şey yememişsiniz o güne kadar. Açsınız ve ehil eşek etleriyle karşı karşıyasınız. Hemen kesmişler, kazanları kaynatmışlar. O arada Resulullah Aleyhissalatü Vesselam geliyor. Bukhari ve Müslim açınız ve okuyunuz dostlar. yok ki Resulullah Aleyhissalatü Vesselam ne pişiriyorsunuz? Et pişiriyoruz ya Resulallah. Soruyor Zişan Efendimiz. Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki ashabım ne etiymiş o pişirdiğiniz? Diyor ki ashab ya Resulallah şurada ele geçirdiğimiz ehil eşeğin etleri deyince Resulullah Aleyhissalatü Vesselam. Etlerin hepsini... Kazanların, tabakların, çanakların hepsini ters çevirin. Etleri de atın, Çanağa tabağa da kırın diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Bir kendinizi koyun ya. Hı? Açsınız. Resulullah böyle bir ferman buyurmuş. <gülüyor> Sahabenin bir tanesi böyle elini kaldırmış tabir yerindeyse. Ya Resulallah etleri dökmeye dökelim de Tabağa çanağı kırmayıp yıkasak olur mu? <gülüyor> Resulullah Bukhari de diyor ki olur olur. Yıkasanız da olur. Biraz yiyelim mi ya Resulallah? Yok. Biraz açlığımız gidene kadar yesek ya Resulallah? Yok. Etleri döktük ya Resulallah. Tabağı çanağı kırmayıp da biraz yıkasak olur mu? Olur ya Resul Olur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Arama böyle mesafe koymak lazım. Allah bize anlayış nasip etsin inşallah. Dostlar ayetin içerisinde okuduğum mealin içerisinde bir yer var ki esas şimdi ayetin bir kısmını teşkil ettiği için orayı son yere koydum. Dersimizin sonuna ilintiledim. O da hani ayette diyor ya faizle iştigal edenler Hazır olsunlar Allah ve Resulü onlara savaş açmıştır. Allahu akbar. Nasihat olarak bu ayet yeter mi dostlar? Muhterem hazirun. Vallahi yeter. Ben bir soru sorayım mı? Siz cevap verin istirham ediyorum. ha. Cevabı sizden olsun inşallah. Bir kimse bir diğer kimseye niçin savaş açar? eyvallah Allah rast getirsin düşman olduğu için savaş açar şimdi şu faizle iştikal edenlere şöyle bir ikinci ya da üçüncü soruyu sorsak desek ki kardeşim vallahi üzüldüm faizle iştigal ettiğine ama Allah ve Resulü'yü düşman ilan etmişsin kendine deyince ne der Estağfurullah. Ha? doğru mu senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Der. Hatta biraz da kalıplı ve ir yarıysa belki neticesi ücranlı olur yani. Niye kabul etmedin kardeşim? Bu söz Abdullah'a ait bir söz değil ki. Bu söz alemlerin Rabbi olan Allah azza ve Celle'nin sözü. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kim ki eğer faizi terk etmezse... Allah ve Resulü ona savaş açmıştır. Bunun hazırlığını yapsın diyor Allah. Kılıcını kuşan, sen Allah'ı ve Resulü'nü düşman ilan ettin kendine. Hazırlığını yap, Allah ve Resulü sana sefer düzenleyecek demektir. Ayetin celaletine bakın ya. Faiz yemek vallahi kolay değil. Basit bir haram değil, hiçbir haram basit değil. Ama bu Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmektir. Allah'ı ve Resulünü düşman bellemektir. Kim ki faizi terk etmezse kılıcını kuşansın, meydana insin. Çünkü Allah ve Resulü onu düşman bellemiştir. Yok ötesi, vallahi yok. Biz öyleyse soruyorum ya dostlar, hangi cüretle faizi yiyoruz? Hangi cüretle cüzdanımızda 10 tane banka şubesi taşıyoruz Siz söyleyin biz bu cesareti nereden alıyoruz Allah'ı ve Resulü düşman Eylemek marifet değil Vallahi değil Ama ayet böyle derken Biz işi laşkalaştırmışız Ciddiye bile almıyoruz artık Az önce söyledim. Haramla helali müsavi kıldık. Ötesi var mı ya? Allah'ın haram dediğine helal der olduk. Var mı bundan öte bir yol? Vallahi yok. Ama laşkalaştık. Özür dileyerek söylüyorum. Bu ifadeyi affınıza sığınarak kullandım. Laşkalaştık. Hani amcanın bir tanesi bankaya gitmiş ya. Yaşlı bir amca yaşlılar düzenine alınmasını bu bir sadece örnektir, teşbihtir. Gitmiş bankaya saçlı sakallı bir amca. Tabii dedim ya örnektir, teşbihtir. Olmaz kaidesinin ardına sığınıyorum anlatırken ha. Daha önce anlattığımı sanıyorum bu örneği ama et tekraruhsen kebîlinden olsun inşallah. Bankaya girince tabii zengin bir amca. Zenginlere ayrı bir hürmet olur ya bankada. Girince o Ahmet amca, Mehmet amca adı neyse hoş geldin, sefalar getirdin. Ahmet amcanın çayını söyleyin, ıhlamını söyleyin işte neyse ne içiyorsa artık. Tabi orada bankada e, işlemini yaptırırken gişede çay söylemişler. Bir ona gelmiş bir de gişede çalışan memura gelmiş çay. Tabi bizim Ahmet amca, Mehmet amca artık neyse çayını karıştırmış, yudumlarken o arada işlemi yapıyor tabi. Gişe görevlisi sol eline çayı almış. Tam sol eliyle çayını yudumlayacakken oradan Ahmet amca ateşe düşmüş gibi sanki. Aman yavrum yapma, yapma demiş. Kurban olayım demiş sol elinle çay çorba içme demiş ya. Sol ile demiş bak içmek uygun değildir diyorlar. Aman demiş bir sıkıntıya sokma kendini. Sol ile demiş içme daha uygun ya. Öbür elinde sağ elin ne iş yapıyor deyince... Demiş ki Ahmet amca sağ elim meşgul senin faizini hesaplıyor. <gülüyor> Subhanallah. O meşgul demiş ya senin faizini hesaplıyor. Laşkalaştık. Özür dileyerek söyledim. Affınıza sığınarak söyledim ama bu kelime bence münasıptır. Ciddiye almıyoruz. O haramlarla iştigaldeki hassasiyeti kaybettik dedim ya bu ayetlerin üzerinden bunu anlamaya öğrenmeye çalışıyoruz ondan sonra ne demiş biliyor musunuz mahcup ya öyle demesen kuzum demiş demesi mi var Allah'a ve har Resulüne harbi ilan etmişsin sen kılıcını kuşanmışsın meydana inmişsin bilesin ki Ahmet amca Mehmet amca he? Hasan amca Hüseyin amca meydanda Allah ve Resulü seni bekliyor sen savaş ilan etmişsin onlara Dostlar, faizi hafife almayalım. Allah'ın hiçbir haramını hafife almayalım. Biz, diyor ya, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş, onlar diyor savaşa hazırlanmışlardır. Bize yakışan Allah ve Resulü'nü kendimize düşman eylemek değil. tefsir fukan bu geceki ikinci azı. Allahu ve Resulü'nü kızdırmayacağız. Tamam? İnşallah. Onları üzmeyeceğiz. Onları gadaplandırmayacağız. Onları zerre miktarı kederlendirmeyeceğiz. Onları hoşnut etmek yakışır sana, sana, size, bize Müslüman kardeşim. Onları memnun etmektir bize yaraşan. Üzmek değil. Onların kederlenmesi vallahi bizim de sonucumuz itibariyle hüsran olacaktır. Allah muhafaza. Dolayısıyla ikinci azık olarak diyorum ki Allah ve Resulünü üzmek yok. Onlar neden razıysa, neden hoşnutsa biz de ondan hoşnut olacağız bir iznille. Size ben bir sahabe-i misafir inşallah dostlar. Hı? Bu sahabe Allah'ı ve Resulü'nü Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı üzmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu fark etmiş. Bize de öğretiyor. Misafir edelim de inşallah anlatsın. Kardeşiniz Abdullah sussun. Şu dakikadan itibaren kim konuşsun biliyor musunuz? <Sessizlik> Subhanallah. Cüleybib radıyallahu anh. Duydunuz mu daha önce hiç? Cüleybib radıyallahu anh. Ahmet <Sessizlik> İbn Hanbel, İbn-i Şam'ın İbn siretinde de, de, de takric etmişlerdir. Ahmed İbn Hanbel de aynı şekilde paradı radiyallahu an. Şu hassasiyete bir bakın dostlar. Evvela. Resulullah aleyhissalatu vesselam oturuyor ashabıyla geliyor. Ya Resulallah ben evlenmeyi çok arzu ettim ama bir türlü olmuyor. Zina etsem Allah bana müsaade eder mi? Allahu akbar. Önemli ha. Gidip zina da edebilirdi. Allah bu konuda bununla alakalı bir şey söylemişti. Acaba bir istisnası olur mu? Geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a amelinden önce bir hüküm soruyor. Önemli ha. Yaptıktan sonra bunun hükmü neydi diye değil. Biliyor sahaba onun haram olduğunu. Orada oturan ashab birçoğu ona hemen ayaklanıyor, itiraz ediyorlar. Bu ne diyor ya Resulullah Zina böyle bir şey asla gündeme gelir mi vesaire? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilk önce onları susturuyor. Cüleybip diyor gel otur. Radıyallahu an. Oturtuyor. Ondan sonra onun anlayacağı bir dilde diyor ki bak kardeşim. Başka birisi senin annenle zina etse gönlün razı olur mu? Olmaz ya Resulallah. Bacınla? Olmaz ya Resulallah. İşte kardeşinle vesaire. Resulallah aleyhissalatü ve örnekler getiriyor. Cüleybip radıyallahu an diyor ki ya Resulallah ben anladım. Ben diyor anladım Allah azza ve celle bunu haram kılmıştır. Bana da ondan uzak durmak düşer. Hassasiyete bakın. Haramla arasında mesafe koymak budur. Ama Rasulullah üzmek yok ya esas mevzuya geleceğim. Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek elini Cüleybip Allahu anh'ın göğüs kafesinin üzerine koymuştur. Ya Rabbi Cüleybip var ya onun günahlarını bağışla Allah'ım. Böyle dua etmiştir. Onun kalbini temizle Allah'ım. Onun namusunu temizle Allah'ım. Ona muvaffak yediler ver. Dua eder Resulullah aleyhissalatü vesselam. Cüleybip radıyallahu an gider. Sahabelerle oturuyordur ya Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Cüleybip gitmiştir. Allah'ın Resulü bir sahabeyi işaret eder der ki. Kardeşim sen. Senin kızına talibim der. İfade aynen böyle dikkat buyurun ha. Senin kızına talibim. Hay hay ya Resulallah benim için bir onurdur der. Resulallah ve vesselam anlar ki o sahabe Resulallah kendisi için istedi zannetti. Diyor ki sen beni yanlış anladın ben kızı Cüleybi Bey istedim. Ha. Hareket bu. Ya Resulallah o zaman evde bir istişare edeyim ya. Acaba evdekiler ne diyecek? Gitmiş sahabe. Eve varıyor hanımına aynen şöyle bir ifade, diyor ki hanım Resulullah kızımıza talip, diyor hemen verelim, diyor sen de yanlış anladın, Resulullah aleyhissalatu vesselam kızımızı Cüleybi'be istiyor, diyor ki olmaz, Cüleybi'bi biliyoruz biz, o aklı başında değil genç böyle, kendisi itiraf ediyoruz ina edebilir miyim diye, subhanallah diyor ki, ona kız falan yok, çok kız, çok gelen oldu, istedi, vermedik, Cüleybi'be mi vereceğiz? Bunu duyuyor kızı, kızcağız. Radıyallahu anha, arkadan geliyor, diyor ki, Anne, baba, benim Cüleybip'le evlenmemi münasip gören kim? Orayı diyor, işitemedim. Oraya diyor, tam kulak veremedim. Benim Cüleybip'le evlenmemi öngören kim? Diyorlar ki, Zişan Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İşte anlatmaya çalıştığım bu Allah'ı ve Resulünü kızdırmak yok Üzmek yok Muhalif hareket etmek yok Savaştan bahsediyoruz ya Kederlendirmeye cesaret edemiyor sahabe Diyor ki anne baba Resulullah beni birisine uygun görmüş Siz görmüyorsunuz Resulullah olur demiş siz olmaz diyorsunuz. Resulullah münasip görmüş. Siz münasip görmüyorsunuz. Anne, baba, Allah'a ve Resulüne karşı gelmeyin. Beni Cüleybip'le evlendirin. Resulullah sevinsin. Hayat. Cüleybip'le evlenmiştir o. Radıyallahu anha. Bir sonraki gazvada Cüleybip, Radıyallahu an şehit düşmüştür. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise başında ne demiştir biliyor musunuz? Ahmedimle İbni Hanbel geçiyor. Diyor ki Cüleybip ben ondanım o da benden. Allah'u akbar. Biz ise savaş açmışız. Kuşanmışız kılıcı kalkanı. Meydanlarda Resulullah'a demişiz ki ben faiz yiyorum ya Resulallah ha Türkçesi neydi bunun cüretkarlık Resulullah'ı üzmek yok kederlendirmek yok sizi ben bir de son olarak Huneyn'e götüreyim gidelim mi Huneyn'e vallahi belki de Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı üzmüş olmanın pişmanlığını en iyi anlatan örnektir Huneyn'in vakası Ensar'ın refleksi He? uzatmıyorum Mekke'nin fethinden sonra olmuştur biliyorsunuz Huneyn Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Huneyn savaşının galip gelinmesinin ardından ganimetleri dağıtıyor biliyorsunuz tabi ganimet dağılma işi bitince Ensar fıs fıs fıs fıs başlıyor konuşmaya çadırlarında diyor ki olacağı böyle, böyle belliydi Böyle olacağı belliydi. Bak bize bir gram ganimet yok. Dağıttı eski eşine, dostuna. Yani eskileri hatırladı. Bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tırnak içerisinde söylüyorum adaletsiz davrandığını söylemeye çalıştılar aslında. Biraz alındı ensar. İstedi ki onlar da eşit miktarda ganimet alsın. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gelince Sa'd radıyallahu anh'ı çağırdı. Dedi ki saat duyduklarım doğru mu? Sa'd bin Uba'da. Dedi ki doğru. Öyle konuşuyor ensar ya Resulallah çadırında. Ey saat sen ensarın öncülerindensin. Peki sen de onlar gibi mi düşünüyorsun deyince cevabına bak. Ben de ensardanım. Allahu Akbar. Ben de diyor ensardanım. Diyor ki ensarı topla. Allahu Akbar. Ensarı topluyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hamdele salvele'den sonra Ensara tabi ben özetliyorum çok uzun açıp okumanızı bir kardeşiniz olarak öneriyorum dostlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ensara diyor ki ey Ensar hatırlatıyor şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ey Ensar delaletteydiniz Allah Subhanahu ve teala beni size gönderdiği hidayetle müşerref oldunuz. Doğru mu? Doğru ya Resulallah Ey Ensar Bakınız şimdi birbirinize bakıp durduğunuz Kardeş olduğunuz var ya Öncesinde düşmandınız Allah beni size gönderdi Gönderdiği nimetle kardeş kıldı doğru mu? Doğru Birbirinizi katletmekten kurtardım ben Doğru mu? Doğru ya Resulallah Fakirdiniz Fukaraydınız İslam nimetiyle zengin oldunuz ey ensar doğru mu doğru ya Resulallah deyince Resulullah aleyhissalatü der ki ensar ben o nimetleri onlara fazlaca verdim ki kalpleri İslam'a ısınsın. İslam'la böyle tanıştıktan sonra bir İslam'a halvetleri olsun. Muhabbet beslesinler. Ayette de var ya kalplerini ısındırmak gayretiyle ve düşüncesiyle onlara fazla verdim ey ensar. Halbuki geliyor. Ey ensar siz öyle değilsiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisine diyor ki Muhammed'in nazarında ensar öyle değil. Siz başkasınız ensar. Kimse yokken siz vardınız ey Ensar. Bana herkes sırtını dönerken siz beni kucakladınız ey Ensar. Herkes beni bir bir yalanlarken, çadırından kovarken, bana söverken siz bana yüreğinizi açtınız ey Ensar. Siz onlardan Muhammed'in kalbinde farklısınız ey Ensar. Sizin kalbinizin İslam'a ısındırılmaya ihtiyacı yok ki onun için size vermedim. Sizin Muhammed'in kalbinde yeriniz farklı. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki ensar kıymetinizi bilesiniz diye söylüyorum diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu minvalde Diyor ki nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki Allah bana hicreti nasip etmeseydi Ensardan olmak için dua ederdim. Tüm insanlık şu yoldan gitse Siz ey Ensar Şu güzergahı seçseydiniz Muhammed sizinle gelirdi Ensar. Siz bende farklısınız. Şimdi söyleyin bana ey Ensar Söyleyin, kardeşleriniz birkaç deve ile koyunla memleketlerine dönerken siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Medine'ye dönmeye razı gelmez misiniz? Sözün bittiği yerde. Ha. Ensar, Resulullah'ı üzdüğünün farkındadır. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu refleksi anlatmaya çalışıyorum. Resulullah'ı üzmek yok. Ensar dedi ki ya Resulallah bugün paylaştırdığın kanimetlerin hepsi onun olsun. Onların olsun. Medine'ye varalım ya Resulallah. Babalarımızın bıraktığı mirası da onlara pay et. Bize senin sevdan senin rızan yeter ya Resulallah biz vazgeçtik bunları pay ettiğin gibi Medine'ye varınca babalarımızın mirasını da onlara payet. bize senin sevdan yeter ya Resulallah Resulallah'ı üzmek yok Resulallah'a savaş açmak hiç yok faiz böyle bir illet Allah bizi muhafaza etsin Allah Azze ve Celle ceplerimizden ırak etsin Hayatımızdan ırak etsin. Rabbim cümlelerinizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin. ve elhamdülillahi rabbil alamin ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.